Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Esbabul kasveye geldik değil mi? وَأَمَّا أَسْبَابُ الْقَسْوَةِ فَكَثِيرَتُمْ Kalbi katılaştıran unsurlara gelince keثیرetun onlar çoktur. Minha onlardandır, kalbi katılaştıranlardandır. Kesratul kelami bi Allah'ın zikri olmaksızın çok fazla konuşmak. Kema fi hadis İbn Ömer's-sâbik. Önceden geçen İbni Ömer hadisinde olduğu gibi. Önceden geçen İbni Ömer hadisi hangisiydi? Hemen bir önceki sayfaya bakarsanız Latuk firul kelame bir gayri zikrillahi. Biz demiştik bunun senedinde İbrahim İbni Abdullah İbni Hatib adında bir ravi var ve bu ravi genel itibarla hadis alimleri tarafından güvenilir kabul edilmemiş. Ondan dolayı da bu hadis zayıftır dedik. Şimdi İbn Raja'bul Hanbeli de Allah'ın zikri olmaksızın çok fazla konuşmayı oraya bağlamış oldu.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 bize dil ile alakalı temel bir kaide öğretiyor. Dil ile alakalı temel bir kuralı öğretiyor. Ne o kaide? İmam Bukhari ile Müslüm, Peygamber Aleyhissalatu vesselamdan bize şunu rivayet ediyorlar. Men kana yu'minu billahi ve'l-yaumil ahiri <gülüyor> falyakul hayra au Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan ya hayır söylesin veya ut sussun. İnsan için belki de söyleyebileceğimiz en güzel ölçü budur. Yani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 yani bir zorlanıyorsak bu anlamda demek ki Allah bize hayır kapılarını kapatmış bizi azaba doğru çekiyor demektir ki Allah muhafaza. Mesela Ukbe İbn Amir peygamberimize geliyor diyor ey Allah'ın Resulü men necatu? Kurtuluş nedir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor emsik aleke ala Yani dilini tut en başta. Birinci sırada dilini tut. Evin sana yetsin. Evin sana yetsin iki manaya da gelir.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 Hakeza başka bir sahabe soruyor ey Allah'ın Resulü diyor, ma akhwafu ma, ma akhafu alayya benim kendi nefsim için en çok korkmam gereken şey nedir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam kendi dilini tuttu dedi ki budur. Kendi dilini tutu budur. Kır hadisten hepiniz Muaz'ın hadisini biliyorsunuz değil mi? Bilmeyen var mı kırk hadisten Muaz'ın hadisini? Muaz Cebel. Allah Resulüne dedi ya akhbirni bi amalin yudkhiluni al-cennete ve nar Peygamber aleyhissalatu Vesselam dike, laqas sâlta, laqas sâlta, an azîm, ve innehu la yasirun, lman yasarhu Allah, alman Allah. Sen çok büyük bir şeyden sordun bana. Fakat Allah Azze ve Celle eğer kolaylaştırmazsa kolaydır. Bak ne saydı Allah Rasuluna? Allah'a ibadet et. Allah'a şirk koşma, tevhid, namazı kıl, Zekatı ver, hacca git. İslamın esasları. Doğru mu? Sonra ne dedi Peygamber? Oruç, insanı koruyan bir kalkandır. Sadaka.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 dilinden dışarıya yansımasın diye Tabi Muaz da şaşırıyor. Bak bu Muaz'ın şaşkınlığı benim konunun başında anlattığım insan fıtratına delalet eder. İnsan diliyle söylediklerini amelinden saymıyor. Ey Allah'ın Resulü biz dillerimizle söylediklerimizden dolayı yargılanacak mıyız? Yani bunda bir tacüp ifadesi var. Bunda bir o zaman ne olacak bizim halimiz diye Aleyhissalatu vesselam buna dedi anan seni kaybesin. İnsanların yüzleri üzerine veya şu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 de mi? Tamam. Çalışmıyor mu yine? Tamam. Evet. Bir tane daha okuyalım ondan sonra bitirelim inşallah. <gülüyor> İkincisi, ve minha Yine ondandır. Yani kalbi katılaştıran şeylerdendir ki nakdul ahdi ma Allahu Teala. Allah azze ve celle ile beraber insanın kendi sözünü bozmasıdır. Kâlâ Teâlâ fe bi nakdihim onların mîfâkuhum sözlerini bozmalarından dolayı lânnahum. Biz onlara lanet ettik. Ve cealnâ kulûbehüm Ve biz onların kalplerini katı kıldık. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle Müslümanların üzerine fars kıldığı şeylerden bir tanesi de ister Allah'a ister insanlara ister insanın kendi nefsine vermiş olduğu sözlere insanın bağlı kalmasıdır. Ve avfu bi ahdillahi iza ahatum insanlara Allah'a söz verdiğiniz zaman Allah'la sözleşme yaptığınız zaman sözleşmenize sözünüze bağlı kalınız. Ve avfu bil ahdi inn alahde kana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 Ne demişler dileyin atana min fadlihi lanasaddaqanna ve lanakunanna min's salihin Allah bize mal verirse çokça sadaka vereceğiz ve muhakkak ki vereceğiz bu sadakayı ve biz salih olan insanlardan olacağız. Felemma ata'uhu min fadlihi bakhilu bihi ve tawallu ve hum muridun. Allahu ze celle onların üzerine o faziletini indirdiği zaman cimri oldular. Mal var, adam söz vermiş veremiyor şimdi.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 ben de onları affedeceğim. Ne zaman benden talep ederlerse ben de onları affedeceğim diye. Ve Peygamber Aleyhissatu Vesselam bize dedi ki: "Ma asarra mani Allah Azze ve eee istigfar eden adam günahlarında ısrar etmemiştir. Ve in ada fil yumi 70 marraten. Ve bir gün içerisinde 70 defa da aynı günaha tekrardan dönse, tekrardan tekrar ederse. Niye? Çünkü tövbe öncesini götürür. Kullu bani adama hataun.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 Allah Azze ve Celle bunları affetti ama benimle muamele ederken o günahlarımı görmemezlikten gelmez. Allah Azze ve Celle afudur. Yani kula muamele ettiği zaman hiçbir zaman önceden yaptıklarını göz önünde bulunduraraktan kula muamele etmez. Misal. Ve bu Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizdeki en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Eğer Allah her seferinde günaha dönmeyi ahdi bozmak olaraktan ad etseydi, vallahi halimiz perişan olurdu. Fakat Allah merhametinden dolayı tövbe olduğu müddetçe...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 Yok. yok yok yok. Kul bir şeyi kalbinden geçirdiğinde normalde hani peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. İnna allaha tecavaza an ummeti ma haddaset bihi enfuseha ma lem te tekellem au te'amel biha. Allah benim ümmetimin nefislerinden geçirdiklerini bağışlamıştır, affetmiştir. Hangi kayıtla konuşmadıkları ve amel etmedikleri müddetçe. Bu bir hadis.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 Tabi Şimdi e, mesela burada hani şu sözü de okuyalım. Onu okumadık. Sen söyleyince tam söyleyecektim. Aklıma geldi. İbnü Akil'in sözünü zaten sözü okumadık. Galebnü Akil'in yumen. İbnü Akil bir gün dedi ki fiwazihi vaaz vazinde. İbnü Akil Hanbeli alimlerinde değil mi? Hem fıkıhçı hem lügatçı bir alim. E, aynı zamanda vaiz İbnü'l-Cevzi gibi. Yani bazı alimlerin vaaz sıfatı var. İbnü Receb gibi. Bir de vaaz eden insanlar bunlar. İnsanları etkileyen insanlar. Ya <gülüyor> men yajidu min qalbihi kasve ay kalbi na katilik bulan insan. İhzal sakın en tekunena katta ahdan. Allahu Teala'ya karşı bir sözü bozmuş olasın. Fe inna Allahu yekulu çünkü Allah diyor fe bima naktuhi mitaqahum la'annahum ve ce'alna kulubahum qasi. Sözlerini bozduklarından dolayı onlara lanet edip kalplerini katılaştırdık. Şimdi doğrudur. İnsan mesela çok fazla günah işlediği zaman sonra tövbe ettiğinde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 Günahtan sakınmak isteyen insanın sürekli kendinde canlı bulundurması gereken mesele budur. Yani tamam sen tövbe edeceksin. Sen tövbeyi biliyorsun fakat Allah sana ya bu fırsatı vermese. Ya Allah dese ki khatamallahu ala kulubihim senin için. Allah ze ve celle onların kalplerini mühürledi. Biliyorsunuz yani kalp dediğini şey hani mucahid'in ifadesiyle hani diyor bu kalptir. Günah işler, günah işler, günah işler, günah işler. Yani parmaklarını kapatıyor kalbin içine. A bu da mühürdür diyor.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 insan kendini kandırır ama insanın kalbine ve Allah üzerinde bir etkisi yoktur. Ama nasuhsa inşallah o siyah noktalara bile beyaz noktalara dönüşebilir. Allah o kadar merhametlidir, o kadar rahmi geniştir. Başka sorusu olan var mıdır? Buyur. <gülüyor> Kalpler Allah'ın elindedir. Değil mi? El <gülüyor> kulubu Beyn asbeye niy men rahman kalpler Allah'ın parmaklarından iki parmağının arasındadır. Dilediğini doğrultur, dilediğini erdilir diyor aleyhissalatu Vesselam. Kalplerin anahtarı Allah'ın elinde ve Allah bütün kullarına yaptıkları cürüm ne olursa olsun ya ibadiyatlını esrafu ale anfusü him la taqnetu min rahmetilla. Ey nefislerine zulmeden, ey nefisleri hakkında aşırı giden kullarım. buna kalbi mürlü de dahil, mürlü olmayan da dahil. Hepsi dahil buna.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 Şimdi bir sorununuz olduğunda konuşuyoruz misal. Diyelim ki beni koca yerine koyduğunuz için konuşuyoruz. E tabi sizin gibi insanların çoğuyla da konuşuyorum. Hani insanlar bir problemi olduğunda geliyor konuşuyoruz. Ben şunu fark ettim. Birçok Müslüman da kendinde de zaman zaman bunu gördüm. Misal hasreten siz yaşlardayken. Yani adam diyor ki misal yani ben ben diyor ne kadar uğraşırsam uğraşayım.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 Sorumuzun sorusu olan var mı? Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.